Bismillah elhamdülillah, ve elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ya ve Baat. Büyük gün kıyamet. Ahirete imanın üçüncü ve son bölümü de kıyametin kopması, bu alemin başka bir aleme dönüşmesi, Bağız dediğimiz diriliş haşir, havuz, kulların hesaba çekilmesi, kullar arası hak alışverişi, mizam ve amellerin tartılması, sırattan geçme, cennet ve cehenneme giriş, ve Allah'ın kendisini ve razı olduğu kullarının dilediği kullarına şefaat etmeleri içeren bölümdür. Ahiret günü sura üfürülmesi neticesinde kıyametin kopması ve bu alemin yok olmasıyla başlar. Allah'ın diledikleri hariç göklerdeki ve yerdeki bütün canlılar ölür. Gökler ve yer şimdiki halinden farklı başka bir hale dönüşür. Sonra yüce Allah bütün cinleri ve insanları yeniden diriltir. Onları dünyadayken işledikleri iyi ve kötü amellerinden dolayı hesaba çeker. Ameller terazilerde tartılır. Terazinin sevap kefesi ağır basanları cennete, günah kefesi ağır basanları da cehenneme girdirir. Böylece imtihan dünyasının karşılığı olan ebedi hayat başlamış olur. Şimdi ayet ve hadisler ışığında bu anlatılanların teferruatına girelim. Birinci kısım kıyametin kopması. Vaktini yalnızca Allah'ın bildiği o gün geldiğinde İsrafil aleyhisselam üfleme emriyle beraber sura üfler. Sur hadiste bildirildiğine göre içine üflenen bir boynuzdur ki bu hadis Ebu Davud Tirmizi ve Ahmet'te rivayet edilmiştir. Allahu Teala Hakk'a suresinde sura bir defa üflendiği yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadan edildiği zaman işte o gün olacak olur gökte yarılır ve artık o gün o çökmeye yüz tutar buyurmakta Zümer suresinde ise sura üflenince Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa hepsi ölür buyurmaktadır kıyamet bir cuma günü sabah vakti şafağın atmasıyla güneşin doğuşu arasında kopar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı cuma günüdür kıyamet o gün kopacaktır İnsanlar ve cinler hariç bütün canlılar kıyametin kopmasından korkarak Cuma günü sabah olunca güneş doğuncaya kadar kulak kabartırlar. Bu hadis Ebu Davud, Nesai İbn-i Mace ve Muvatta'da rivayet edilmektedir. allah Teala ise Zümer suresinde kıyamet günü bütün yeryüzü onun kabızasındadır. Gökler ise onun sağ eliyle dürülmüş olacaktır buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin tefsirini şöyle yapmıştır. Allah Azze ve Celle kıyamet günü gökleri dürer. Sonra sağ eliyle onları tutar ve Melik benim cebbarlar, zorbalar nerede? mütekebirler yani büyüklenenler nerede? buyurur. Sonra yerleri sol eliyle katlar ve Melik benim cebbarlar nerede? mütekebirler nerede? buyurur. Bu hadis Müslüm'de rivayet etmektedir. Bir keresinde Yahudi alimlerinden birisi Nebi Sallallahu Aleyhi Selleme geldi ve Ya Muhammed Şüphesiz ki Allahu Teala kıyamet günü gökleri bir parmağında, yerleri bir parmağında, dağları ve ağaçları bir parmağında, suyu ve toprağı bir parmağında, diğer mahlukatı da bir parmağında tutar. Sonra onları hareket ettirerek, Melik benim, Melik benim buyurur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudi aleminin verdiği bu haberden hoşnut oldu, onu tasdik ederek güldü ve Allah'ı hakkıyla takdir edemediler ayetini okudu. Bu hadiste Bukhari ve Müslim'de rivayet edilmektedir. Mevzumuzun ikinci kısmı bu alemin başka bir aleme dönüşmesiydi. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir. İbrahim 48 Güneş dürülür, tekbir 1 Yıldızlar kararıp dökülür, tekbir 2 Denizler kayna kaynatılır, tekbir 6 yüzü yarılır ve kızarmış yağ renginde gül gibi olur. Rahman 37. Dağlar ufalanıp savrulur. Böylece yerler dümdüz ve boş olur. Orada ne bir iniş ne de bir yokuş görülmez. Taha 105-107 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerin o günkü durumunu bize şöyle anlatmaktadır. Bukhari ve Müslim hadisinde. Kıyamet günü insanlar arınmış, undan yapılmış çörek gibi duru beyaz bir saha üzerinde toplanacaktır o sahada bir kimseye yol gösterecek hiçbir alamet yoktur. Mevzumuzun üçüncü kısmı Bağız dediğimiz yeniden diriliş idi. Sure birinci üflenişle beraber kıyamet koptuktan sonra ikinci üflenişle ölülere hayat verilir. Bu hayat verme insanın ruh ve bedeniyle dünyada olduğu gibi yeniden yaratılmasıdır. Bu hususta Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde kim varsa hepsi ölür. Sonra ona bir daha üflenince birden onlar ayağa kalkmış, bakınıyor olurlar. Zümer 68 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ilk diriltilecek olanı şöyle haber vermektedir. Ben son nefhadan, yani üfürmeden sonra başını kaldıracakların ilkiyim. Bir de bakarım ki Musa aleyhisselam araşa yapışmış tut, duruyor. O ilk nefhada ölmedi de hep öyle miydi? Yoksa ikinci nefadan sonra benden önce mi diriltildi bilmiyorum. Bukhari'yi İki nefha yani sur öflüm arasında kırk vakitlik bir zaman dilimi vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki nefha arasında kırk vakit vardır. Hadisin rabisi olan Ebu Hureyre radiyallahu anha bunun gün mü, ay mı yoksa yıl mı olduğu sorulmuş ve o bilmediği için cevap vermemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla şöyle buyurdu. Sonra Allah gökten bir su indirir de insanlar yeşil sebzenin bitmesi gibi yerden çıkarlar. İnsanın kuyruk sokumundaki bir kemiği hariç her parçası çürür. Kıyamet günü tekrar yaratılma o kemik parçasından olacaktır. Muhar ve Müslüm hadisi. Bu dirilme hali herkes hangi hal üzere vefat ettiyse ona uygun bir halde olur. Nebi Aleyhisselam bu hususta her kul vefat ettiği hal üzere diriltilir buyurmuştur ki bu hadis Müslüm'de rivade edilmiştir. Yani iyilik üzere ölmüşse güzel bir halde, kötülük üzere ölmüşse kötü bir hal üzere diriltilir. Mevzumuzun dördüncü kısmı haşir dediğimiz toplanmaydı. Haşir, insanların kendi aralarındaki hakların alınıp verilmesi için mahkemenin kurulacağı yerde toplanmalardır. Bu olay mahlukatın tekrar diriltilip kabirlerinden çıkışından sonra olacaktır. Allahu Teala meleklere emreder, onlar da insanları mahşer sahasına getirirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü yeryüzünün halini bize şöyle bildirmiştir. Kıyamet günü yeryüzü bir tek ekmek olur. Sizden birinizin seferde ekmeğini evirip çevirdiği gibi cebbar olan Allah onu eliyle evirir çevirir. Bu muazzam ekmek cennet ahalisi için azık olarak hazırlanır. Buhari İnsanlar ilk yaratıldıkları gibi çıplak olarak diriltilecekler ve daha sonra giyindirileceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, muhakkak ki sizler yalınayaklı, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaksınız. Mahlukat içinden kıyamet günü ilk olarak elbise giydirilecek kişi ise İbrahim aleyhisselam'dır. buhari ve Müslim. İnsanlar haşir esnasında dünyadaki inanç ve yaşantılarına göre birbirlerinden farklı olacaklardır. Allahu Teala bize kısmen bu hususta şöyle haber vermektedir. Biz onları kıyamet günü körler, sizler ve sayırlar olarak yüzüstü haşrederiz. İsra 97 Bu hususlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize biraz teferruatlı olarak şöyle haber vermektedir Muhakkak ki sizler yayalar, biniciler ve yüzleri üzere çekilenler olarak haşrolunacaksınız Tirmizi Bu hususta tespit edebildiğimiz kısımlar şunlardır. İlk kısım yüzü üzere haşrolunacaklar Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste adamın biri kafirin kıyamet günü yüzünün üzerinde nasıl haşrolunacağını sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhar ve Müslüm hadisinde bize şöyle buyurmaktadır. Dünyada on iki ayağının üzerinde yürüten kıyamet günü yüzü üzerinde yürütmeye kadir değil midir? İnanıyoruz ki şüphesiz kadirdir. İkinci kısım yüzleri kararanlar ve ağaranlar nice yüzlerin ağardığı ve nice yüzlerin karardığı gün yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz? Öyleyse inkar etmenizden dolayı tadın azabı denilir. Yüzleri ağaranlara gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada ebedi kalacaklardır. Ali İmran 106-107 Diğer bir ayette de O gün ışıl ışıl parlayacak olan yüzler vardır ki onlar Rablerine bakarlar. Ve o gün buruşacak olan yüzler vardır ki onlar Bel kemiklerinin kırılacağını anlarlar buyurulmakta. Diğer bir ayette ise O gün bir takım yüzler parlak, güleç ve sevinçlidir. Ve yine o gün bir takım yüzleri de keder bürümüştür ki hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte onlar günahkar kafirlerin ta kendilerdir. Abese 40-40. ila 40. ayetler. Üçüncü kısım cin çatmış gibi olanlar. allah Teala şöyle buyurdu. Faiz yiyenler kıyamet günü kabirlerinden ancak şeytan çatmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların alışveriş tıpkı faiz gibidir demeleri sebebiyledir. Halbuki Allah alış, alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Makara 275 4. Kısım insan suretinde ancak zerre tanesi kadar olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'yi Ahmet ve Sahih-ül rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Mütekebbirler yani kendini beğenmiş büyüklenenler kıyamet günü adam suretinde zerrecikler kadar küçük olarak haşrolunacaktır. Zillet ve horluk her taraftan kendilerini kaplar. Onlar cehennemde adına bu les denilen bir hapishaneye sürülürler. Üzerlerinde ateşlerin ateşi yükselir. Kendilerine cehennem halkının usaresinden yani sıkma suyundan kan ve irin çamurundan içilir. Neuzumillah. Beşinci kısım, ihramlı olarak telbiye getirenler. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beraberinde bulunan birisi, Arafat'ta vakfe yaparken ihramlı olduğu halde birden devesinden düştü, düşer düşmez boynu kırıldı ve vefat etti. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bu adamı su ve sidirle yıkayın ve iki ihram beziyle kefenleyin. Ona koku sürmeyin ve başına da bez sarmayın. Çünkü o kıyamet günü telbiye getirir halde diriltilecektir. buhari ve müslim. Altıncı kısım boyunları en uzun olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste kıyamet gününde müezzinler boyunları en uzun olanlar olacaklardır buyurmaktadır. Yedinci kısım dünyada kör olmadığı halde kör olarak haşrolunanlar. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Her kim beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz ki onun sıkıntılı bir hayatı olur ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben görürdüm der. Allah Azze ve Celle buyurur ki işte öyle çünkü ayetlerimiz sana geldi ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Doğru yoldan sapanı ve Rabbinin ayetlerine inanmayanı işte böyle cezalandırırız. Ahiret azabı ise daha şiddetli ve süreklidir. Taha suresi 124 ila 127. ayetler arası. 8. kısım vücudunun bir tarafı eğri olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kimin iki hanımı olur ve onların arasında adaletli davranmaz, birine diğerinden daha fazla meyil ederse yani ilgi gösterirse kıyamet günü bir taraf düşük yani yamuk olarak gelir. Bu hadis Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace'de rivayet edilmekte. Son kısım ise yüzünde et parçası olmayanlardır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Buhari ve Müslim'de rivayet eden bir hadiste Adam veya sizden biri sürekli insanlardan dilenir. Nihayet bu kişi kıyamet günü yüzünde et parçası olmaksızın gelir, Allah'a kavuşur. Kıyamet günü olan o son gün vakit olarak çok uzundur. 50 bin senedir o gün. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. hadiste Altın ve gümüş sahibi olup da onların zekat hakkını vermeyenlerin azabı bildirilirken o altın ve gümüşlerin ateşten levhalar haline getirileceği ve bu levhalarla o kimselerin böğür, alın ve sırtlarının dağlanacağı bu azaplandırmanın ise kullar arasındaki haklar ödeninceye kadar miktarı 50.000 bin sene süren bir gün içinde devam edeceği bildirilmektedir. Aynı şekilde sığır, deve ve davarlar olup da onların hakkını vermeyenlerin düz bir sahaya yatırılacakları, sonra da bu hayvanlar tarafından kah ısırılacağı, kah toslanarak çiğneneceği ve bu azaplandırmanın da 50.000 bin sene süren o gün boyunca kullar arasındaki haklar ödeninceye kadar devam edeceği bildirilmektedir. Bu hadis ise Müslim'de ve Ebu Davud'da rivayet edilmektedir. İnsanlar geniş ve düz bir sahada toplanır. Güneş insanlara bir mil yani yaklaşık 1800 metre miktarı kalacak kadar yaklaştırılır. Ki güneşin şu anki dünyaya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir. Herkes dünyada yaptığı amelleri oranında terler. Öyle ki ter yerin içine yaklaşık 100 metrelik 70 arşın mesafe kadar işler. İnsanlardan kimisi ökçelerine, kimisi baldırının yarısına Kimisi dizlerine, kimisi beline, kimisi omuzlarına, kimisi boyunlarına ve ağzının içine girecek kadar terler. Hatta bazılarını terleri yutacak, boyunlarını aşacaktır. Bu hadis, Müslim, Bukhari ve benzeri hadis kitaplarında rivayet edilmiştir. Bu uzun bekleme süresi inkarcılar için zorlu ve meşakkatli, müminler için ise kısmen kolay ve kısa tutulacaktır. Allahu Teala şöyle buyuruyor, Müddessir suresinde. Sur'a üfürüldüğü zaman işte o gün zorlu bir gündür. Kafirler için kolay değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Evud'a Ev rivayet eden bir hadisinde Allah azze ve celle bu ümmeti mahşerde yarım günden daha çok aciz bırakmaz buyurmakta. Tergub ve terhibde rivayet eden diğer bir hadisi ise İnsanların hesap için alemlerin Rabbi Allah'ın huzurunda bekledikleri 50 bin seneden oluşan bir günün yarısı olan zaman müminler için güneşin batıya iyice yaklaşmasından batmasına kadar geçen vakit gibi kısa ve kolay olur buyurmaktadır. Mahşer alanı çok geniş ve düz olmasına rağmen orada herhangi bir seslenici sestense onun sesini herkes duyar ve mahşer halkına bakmak isteyen bir bakışta insanların tamamını görür. Bu bekleyiş sebebiyle insanların gamı ve meşakkati tahammül edemeyecekleri bir hale geldiğinde insanlar bu sıkıntının bitmesi ve hesabın başlaması için Allah'a kendileri hakkında şefaat edecek birini ararlar. Bunun için önce Adem aleyhisselama, sonra Nuh aleyhisselama, daha sonra İbrahim aleyhisselama ve ondan sonra da Musa aleyhisselama giderler. Bu nebilerin hepsi dünyadayken işledikleri hatalarını hatırlatarak Kendilerinin bu iş için ehil olmadıklarını ve daha ehil birine gitmelerini isterler. Akabinde İsa aleyhisselama gelirler. O da insanları Muhammed aleyhisselatu vesselama gönderir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca kendisine mahsus olan şefaatini ki buna şefaat uzma dediğimiz büyük şefaat denir. Bu şefaati yapar ve gidip insanların yanında durur. Sonra melekler inerler. Daha sonra da haklarında hüküm vermek ve kullar arasındaki davaları halletmek için Yüce Rabbimiz gelir. Pecer suresinde geldiği üzere yer onun nuruyla aydınlanır. Nebiler ve şahitler getirilir. Akabinde cehennem getirilir. Cehennemin 70 bin bağı ve her bağı çeken yetmişer bin melek vardır. Onu sürükleyip getirirler. O gün cehennemden gören iki gözü, işiten iki kulağı ve konuşan bir dili olan bir boyun çıkar ve der ki ben bugün üç kişiye yani onları yakalamaya vekil tayin edildim. Her inatçı zorbaya Allah ile beraber başka bir ilaha dua edene ve canlı resmi ve heykeli yapan musavvirlere sıkıntısı ve sıcağı şiddetli o günde yalnızca Allah'ın diğer bir rivayette ise arşının gölgesi var olup başka bir gölge yoktur. Tek olan o gölgede de allah Teala şu yedi kısım insanı gölgelendirir. Adaletli devlet başkanı, Rabbine ibadet içinde temiz hayat yaşayan genç, gönlü meslidlere bağlı olan kimse, birbirlerini Allah için seven, beraberlikleri de ayrılmaları da buna bağlı olan iki kişi, makam sahibi ve güzel bir kadının zina teklifini Allah korkusu sebebiyle reddeden erkek, Kimse bilmeyecek şekilde gizli sadaka veren kişi ve yalnızken Allah'ı zikredip ağlayan kişidir. Burada bahsettiğimiz hususlar başta Bukhari ve Müslim olmak üzere Tirmizi Ahmet bin Ahmel'in Müsnedi gibi hadis kitaplarından derlemedir. Ahirete iman bahsinin üçüncü kısmı olan kıyametin beşinci mevzusu ise havuz idi. Mahşer alanında her nebinin bir havuzu vardır her nebi havuzuna su içmeye gelenlerin çokluğuyla iftihar edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de havuzu vardır ve o su içmeye gelen en çok olan nebi olmayı ummaktadır. Tirmiz'de bildirildiğine göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havuzunun genişliği bir aylık mesafe kadar ya da Aden ile Eyle arası mesafeden daha uzundur. Ki Aden Yemen'de bir sahil şehrinin ismi Eyle de Suriye'nin denize kıyısı olan Bölgesindeki bir kasabanın adıdır. Onun suyu sütten daha beyaz, kardan daha soğuk ve baldan daha tatlıdır. Kokusu ise miskten daha hoştur. Havuzun kenarlarında gökteki yıldızlar kadar çok sayıda altın ve gümüşten cennet bardakları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesten önce havuzunun başına gidecek ve ümmetini abdest azalarının parlaklığından tanıyarak havuzuna çağıracaktır. Her kim ondan bir yudum içerse, bir daha asla susuzluk çekmez. Havuzun başına gelecek ilk insanlar muhacirler, radiyallahu anh, fakirler olacaktır. Bu havuzun suyunu arttırıp çoğaltan biri altın ve diğeri gümüş iki oluk vardır ki devamlı olarak cennetten su taşıyarak havuza boşaltırlar. Su taşınan kaynak ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen cennetteki Kevser nehri olmalıdır. Nitekim Kevser hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bilgi vermiştir. İki yanı altından akma yatağı inci ve yakut üzerinde toprağı miskten daha hoş her iki yanında inciden kubbeler olan bir nehir. Ümmeti Muhammed'den olduğu halde o havuzun başına gelen ve cehennem zebanileri tarafından uzaklaştırılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kovulan insanlar olacaktır ki onlar sünnete muhalif şeyler ihtisas edip bid'at çıkaranlardır. Onlar arkaları üzere dinlen çıkmış kimseler olarak vasf edilmektedirler ve çok az müstesna cehennemden kurtulamayacaklardır. Havuzla ilgili bilgilerin, bu bilgilerin değerlendiği kaynaklar Buhari, Müslim, Tirmizi ve İbn-i Vaci'dir. Mevzumuzun altıncı kısmı kulların hesaba çekilmeleri idi. O gün artık amellerin karşılıklarının alındığı gündür. Herkes dünyadayken yaptığı amellerin karşılığını niyetlerine göre alacak, ve zerre kadar zulme ve haksızlığa uğramayacaktır Ebu Zer radiyallahu anhın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiği kutsi bir hadiste Allah tebari ve teala şöyle buyurmaktadır Ey kullarım bunlar ancak sizin amellerinizdir ben onları sizin için sayıyor ve muhafaza ediyorum sonra onların karşılığını size tam olarak veririm öyleyse her kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Her kim de onun haricinde bir şey bulursa başkasını değil ancak kendini kınasın. Müslim Kendisinde ancak Resullerin konuşmasına izin verilen o gün her bir kulun Allah'a arz olunmasının ardından amellerin yazılı olduğu defterler sahiplerine dağıtılır. Amel defterleri öncekilerin ve sonrakilerin yaptığı işleri kapsar. Ortaya konan bu defterlerde sayılıp kayda geçmeyen küçük büyük hiçbir amel yoktur. kef suresine bildirildiği gibi. Mahlukatın işlediği ameller, kiramın katibin isimli meleklerce bu defterlere yazılmıştır. İnfitar ve Câsiye suresinde bildirildiği gibi. Bu amel defterlerinin dağıtılması esnasında defterler bazılarına sağ taraflarından, bazılarına sol ve diğer bazılarına da arka taraflarından verilir. İyi amel işleyenlere bunun bir göstergesi olarak defterlere sağdan verilir. Onlar o gün sevinçli olarak ailelerine döner ve alın kitabımı okuyun, ben zaten kitabımla karşılaşacağımı biliyordum derler. O kimseler kolay bir hesaba çekilecek ve hoşnut olacakları bir hayatla karşılaşacaklardır. İnşik Hak ve Hakkı Suresi'ne bildirildiği gibi. Kötü amel işleyenlerin göstergesi ise kitaplarının sol taraftan veya arkalarından verilmesidir. Kitabı solundan verilenler keşke kitabım verilmeseydi de hesabımı hiç bilmeseydim. Keşke ölüm işimi bitirseydi derler. Hakkı suresinde bildirildiği gibi. Kitabı arkasından verilen de derhal yok olmayı ister ve ateşe girer. Çünkü o ailesinin yanında Rabbine dönmeyeceğini sanarak şımarıyordu. Eniş Halka suresinde bildirildiği gibi. İnsanlar Rablerine arz olunup adil bir şekilde hesaba çekileceklerdir. Yüce Mevla bizlerden her birisiyle aracı ve tercüman için konuşacaktır. Bu arz olunma esnasında kulların lehine ve aleyhine deliller getirilecek ve dünyada yapılan amellerin salih ya da fasit oldukları ortaya çıkarılacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yapılanın yalnızca arz yani Allah'a sunulma olduğunu belirtmektedir. Bu arz esnasında insanoğluna beş şeyden hesap sorulmadıkça Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Bu beş sorudan birincisi ömrünü nereye ve nasıl tükettin? İkincisi gençliğini nerede ve nasıl yıprattın? Üçüncüsü malını ne nereden kazandın? Dördüncüsü malını nereye harcadın ve sonuncusu öğrendiklerin hakkında ne amelde bulundun? Bu hadis Tirmizli'de rivayet edilmiştir. Allahu Teala mümin kullarından bazılarıyla konuşurken ona yaklaşır ve rahmet ile onu sarar kuşatır. Akabinde onun dünyada yapmış olduğu her ameli başkaları duymayacak şekilde ona hatırlatılır. O da yaptıklarını hatırlar ve inkar etmeksizin itiraf eder. Yaptığı kötülüklerden kendisine hatırlatılanların çokluğundan dolayı helak olacağına kanaat etmeye başladığında Allah Azze ve Celle Ey kulum ben senin aleyhine olan bu günahlarını dünyadayken insanlardan gizlemiştim. Bugün de tüm bunları senin lehine olmak üzere mağfiret ediyorum buyurur. Ve o mümin kula yalnızca hasenat yani iyilik defterleri sağ tarafından verilir. Bu hadis Bukhari ve Müslümanlara rivayet edilmiştir. Bunun gibi kıyamet günü Müslümanlardan niceleri dağlar gibi çok günahlarla getirilir de Allahu Teala rahmetiyle onları mağfiret eder ve hoşnut olduğu her Müslümana karşı bir Yahudi veya Hristiyan ileterek bu senin ateşten kurtulma fidyendir buyurur. Müslümanlar rivayet edildiği gibi. Kafir ve münafıklara gelince onlar dünyada işledikleri kendilerini hatırlatılınca suçlarını inkar ederler. Bunun üzerine Allahu Teala onların ağızlarını mühürler ve organlarına konuşun der. Elleri, ayakları, kulakları, gözleri, derileri, etleri ve kemikleri kişinin inkar ettiği şeyleri ortaya dökerek aleyhine şahitlik yaparlar. Okullara tekrar konuşma izni verildiğinde onlar organlarına kızarak ne için aleyhimize şahitlik yapıyorsunuz diye sorarlar organlar da her şeyi konuşturan Allah bizde konuşturdu derler bu vahsi geçenler Nur, Yasin ve Fusilet süresinde bildirildiği gibi Müslim'de de bize Aleyhisselatü Vesselam tarafından bildirilmiştir bu konuşmanın ardından da ona iyilik ve kötülüklerinin yazılı olduğu amel defterleri solundan veya arkasından verilir böylece mümin kul Allah'a arz olunarak kolay bir hesaba çekilir Münafık ve kafir kullar ise inceden inceye hesaba çekilerek azabı hak eden ve helak olanlardan olur. Bukhari ve Müslümler rivayet edildiği gibi. Bu hesaba çekilme işlemi ümmetler arasında sırayla yapılacak ve bizler yani ümmeti Muhammed hesaba ilk çekilenler olacağız. Bizler dünya ehlinin sonuncularıyız. Kıyamet günü ise en öne geçip mahlukatın hepsinden önce lehlerinde hüküm verilecek olanlarız. Bukhari ve Müslümler rivayet edildiği gibi. Kulların amel olarak hesap vereceği ilk şey namazdır. Eğer namazı tam ve sahih olursa felaha erer ve hesabı başarıyla bitirir. Diğer amelleri de kabul edilir. Yok eğer namazı fasit, bozuk olursa perişan olur ve hüsrana düşer. Diğer amelleri de namazı gibi ifsad olur. Şayet farz namazlarından eksiği varsa Rabbimiz tebarek ve teala kulumun tatavuu yani nafile namazı var mı bakın buyurur. Varsa onlarla farzlardan eksik bıraktığı kadarını tamamlar ve diğer amellerde bu şekilde muamele görür ki bu rivayet Tirmizi Nesai İbn-i Mace gibi hadis kitaplarında Aleyhisselatü Vesselam tarafından bize bildirilmiştir bununla beraber o günün şiddetinden dolayı bir kişi doğumundan ölümüne kadar hayatının tamamını Allah Azze ve Celle'ye itaat ederek geçirmiş olsa bile bu yaptıklarını az görecek dünyaya döndürülüp ece ve sevabını arttıracak işler yapabilmeyi temenni edecektir tergub ve terhib ile bildirildiği gibi çünkü o gün Nebi ve rasuller dahil hiç kimse dünyada yapa geldiği ameller sebebiyle cennete giremez. Cennete giriş ancak Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle kulların hata ve kusurlarını örtüp bağışlamasıyla mümkün olacaktır. Bukhari ve Müslim'de rivayet edildiği gibi. Kıyamet gününde insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her bir şahıs dünyadayken verdiği sadakasının gölgesinde bulunacaktır. Bu da İbn-i Hibvan, i̇bn Uzeymen sahihi hakim ve ahmetle rivat edilmiştir.